Merhaba, bugün Sözküçüğün programında tekrar bir aradayız. Bugün 22 Ekim, yarın yani 23 Ekim Van Erciş depreminin bir yıl geçmiş olacak aradan, yarın birinci yılı. Bu nedenle biz bugün sözü ilk başta Erdiş'in genç sesine vereceğiz. E, kimdi Erciş'in Genç Sesi? Belki hatırlıyorsunuzdur. Bizim programımıza da e, radyodaki Van Depremi Günlüğü'ne de konuk oldular. E, hem telefonla hem de iki arkadaşımız İstanbul'a geldiğinde e, radyoda konuğumuz olmuştu. Erciş'in Genç Sesi, e, Van Erciş Depremi'nin ardından e, çocukların seslerini duyurmaya çalışan bir çocuk ekibi aslında. Depremden sonra bir araya geldiler. Gündem Çocuk Derneği'nin çocuk medya merkezi. E, ...tarafından gerçekleştirdi, onların kolaylaştırıcılığında e, ve onların şu an aslında geçen yıl 1 e, Kasım, 1-19 Kasım arasında gerçekleştirdikleri gazetede kendilerinin tanımadıkları bölümle başlayıp... ...ardından e, Erdiş'in sesinden altı arkadaşımıza e, söz vermek istiyorum. E, onlar şöyle anlatıyorlardı kendilerini... E, Bizler de çocuğuz ama bizim farkımız çocukların fikirlerinin dinlenmediğinin farkında olmamız ve biz bunu çözmek istiyoruz. İster video olsun ister yazıyla olsun kendimizi anlatmak istiyoruz. Çünkü çocukların da fikirlerinin değerini bilsinler istiyoruz. Erciş'in genç sesi olarak bunu gayet iyi anlattığımızı düşünüyoruz dediler. Ve genelde de habercilerin yetişkinleri ve e, haberleri yetişkinlerden dinlediklerini ve yetişkinlere hep sorulduğunu düşünerek de aslında bize e, özellikle Erciş bölgesinde depremle ilgili birçok haber verdiler blokları ve gazeteleriyle. Ee, Gündem Çocuk Derneği de e, deprim birinci yılında oraya gitti ve şu an aslında çok 15-20 dakika önce de e, Erçin Gensesi ekibinden e, İsa, Musa, Fırat, Kenan, Yusuf, Mert ve Ayşenur'la bir araya geldiler. Bir yere oturdular ve bizi bekliyorlar. E, acaba onlara bağlanabildik mi? Duyabiliyor musunuz beni? Evet, duyuyoruz. Evet. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza hepiniz. Teşekkür ederim teşekkür ederiz ee, şöyle, e, benim sesim çok net geliyor değil mi beni herkes duyabiliyor kalabalık bir ekip olduğunuz evet. için tamam evet. ee, ben evet. çok kısa o zaman Hı. duydunuz Erdişin genç çok kısa tanıttım ee, aradan bir yıl geçti ve şeyde biliyorum şu an aslında ekip bir arada değil uzun zamandır ve şimdi bir araya geldiniz ee, ama hani e, depremin ardından bir yıl geçti bu bir yılla ilgili sizin söyleyecekleriniz var diye ben mikrofonu sizlere uzatmak istiyorum ee, acaba ilk kim başlamak ister? Başlayan kısaca kendini de anlatabilir, tanıtabilir hı. bize. E, merhaba. Merhaba. Benim adım Kenan. Kenan, merhaba. Hoş geldin Kenan. Hoş bulduk. E, önce kendimi e, tanıtmak istiyorum. Benim tamam. adım Kenan. Çıkı. E, 11 yaşındayım. Elçin sesinde muhabirim. Evet. Muhabirim. işte o kadar. Tamam. Peki bize ne anlatmak istersin? Çünkü uzun zamandır e, oradayken bir arada çalışmıştık. E, ben de gittiğimde seninle çalışmıştık. Bir arada çalışmıştık. Peki bize söylemek ister misin? Mesela ne bileyim depremin ardından bu bir yıl nasıl geçti? Okullar nasıldı? Koşullarla ilgili söylemek istediğin bir şeyler var mı bize? Var. E, depremin ardından e, okullarımıza gidemedik. Hı hı. E, okullarımıza gidemedik. Zaten e, okulumuzun yeniden e, yapılıyordu. Okul tatil olduğu derslerinden kaldık. Yani bazıların açılmıştı bazı okullar. Hı hı. E, bir sonra okulumuz değişti adı da değişti. Hı hı. E, sonra binanın da güçlendirmeye başlamış, başlıyor, hı hı. başladı. E, Okul binanız güçlendirme mi yapıldı Kenan doğru anladın değil mi? Ee, yok yıkıldı. Yıkıldı. Yeniden başladı. Yeniden bir... bir şirket tarafından. Hı, yeniden yapıldı okulunuz. Evet. İsmi değişti. İsmi değişti peki? Yeniden oldu. Ee, yarın da başbakan geliyor. Ee, biraz işte, e, yarın başbakan geleceğiz tarafında e, hmm. kadınların yapılmaya başladı. Hazırlık var. Evet. evet hazırlık var. Anladım. Siz de geçen sene evet. ilk olarak Cumhurbaşkanı gelmişti galiba değil mi? Depremde bayramda. Onunla ilk röportajınızı yapmıştınız. Evet. Değil mi? Ee, onun e, röportajımız işte böyle de devam etti. Peki. Sonra da depremden sonra da söz tır gelecek. Hı hı. Ee, tırda orada tırlara çalışacağız. Yani. Tazara sürüyecek. Evet. E, tırda şöyle dinleyicilerimize belki söyleyebiliriz. E, aslında bu Erciş'in genç sesi medya merkezi mi? Gündem çocuğun medya merkezi aslında gelecek Erciş'e. Bir yıldır uğraşılar sonucunda hala gelemedi ama geldikten sonra yine çalışmalar devam edecek. Ekip de orada 6 kişi şu an hazırda bekliyor. Peki Kenan senin başka ekleyeceğin bir şey yoksa başka bir arkadaşına devam edelim istersen. Tamam e, ben teşekkür etmek istiyorum. Yese sana çok teşekkür ederiz katıldığın için programa. Merhaba. ilk önce kendimi tanıtmak isterim. Adım İsa Soyadım Denizel. Hoş ee, geldin yani İsa. Geldiği, e, çok yani çok hazırlıktı. Mesela belediye başkanımız hiç şey e, Başbakan gelmeden önce yolları bozdular. E, sonra yeniden yaptılar ama asfalt tekmediler. Başbakanın geldiğini duyunca e, şey yaptılar. E, yeni asfalt döktüler mesela. Direkleri o kumdan direkleri demir yaptılar yani bir sürü şey oldu. Hmm. Öyle yani. Uzun zamandır yapılmayanlar hıp hızlı bir şekilde yapılmaya mı başlandı? Evet. evet. yani Çok hızlı şekilde yapıldı. İnsanlar değişmiştir depremden sonra yani. Hı hı. İnsanlar çok değişmiştir. Hangi insanlar çok değişmiş? Ya her kişi insanlar hangi insanlar olsun ki? Ha, tabii. Peki nasıl değişmişler? Yani mesela e, bazı ailelerin çocukları filan işte akrabaları filan deprende vefat ettiği için hani akrabalara gitmişti. E, birisi yani telim olmuştu, birisi özürlü olmuştu, birisi engelli olmuştu. Öyle. Üzünteden olmuşlar mu? Hı Anladım. Hı, yani, anladım. Peki e, başka senin söylemek istediğin senin nasıl geçti bu bir yılın? E, bir yılın. Çöle geçti. Mesela evimizde çok atar vardı. Başka hmm. yere taşındık. Oradan işte çok kötü bir ev bulmuşlardı. Yani oraya taşındı. Ya yani, az edersin yani evin içinde çok türlü türlü şeyler oluyordu. Hı. Hmm. Evet. Peki. İsa siz e, Vanda mıydınız? Sonra Vandan bir yere gitmiş miydiniz? Van'da mı kaldınız depremden sonra? Yok biz depremden sonra Allah'ta taşındık. Taşındınız. İşte. Orada okulumuzu bitirdik, Bitirdiniz. oradan geldikten sonra da işte burada okulumuza devam ediyoruz. Şimdi burada Van'dasınız. Okul bittikten evet. sonra yazın döndünüz. Peki, başkası söylemek istedin. Evet. Ezgi bir şey sordun galiba onu anlayamadık biz. Eski okullarına mı devam ediyorlar diye ben de henüz konuşamamıştım da merak ettim. şimdi Onu sormuştum. Eski okulumuzda mı devam ettiniz? Evet, evet. İşte böyle. Bir tamam. var mı? Var. Evet. Okulumuzda mesela müdürleşti, Cumhuriyet'le Atatürk geldi. İki okul birleşti mi? Cumhuriyet'le Atatürk evet, geldilerken? Okul İki okul birleşti, tek okul oldu şu an. Evet. Tamam, anladım. Peki İsa senin baş... Evet. Var var ya. Evet. Alo. Alo, merhaba. Merhaba ben Ayşenur. 13 Ayşe. Ben de Ercişli'nin şirketindeyim. Hoş geldin Ayşenur. Sen program radyoya da gelmiştin değil mi? Evet geldim. Evet. Tamam. Peki Ayşenur sen neden bahsetmek istiyorsun? Bize ne gibi bir haberler vereceksin? Bir yıl Van'da nasıl geçti? Erdiş'te nasıl geçti? <gülüyor> evet, şimdi öncelikle de sonra çok kötü geçti. Nasıl? Şimdi biz çadırlarda yaşadık. İlk defa çadırda yaşıyorduk. Çok zor oldu. Soğukçu. Ondan sonra tazelerimiz vardı. Birçok kişi vefat etmişti akrabahlarımızdan. Hı hı. Dışarıda yaşamak çok kötüydü. Onun zorlukları vardı. Biz babam istemedi. Biz daha sonra geçici olarak Muş'a gittik. Hı hı. Muş'ta kaldık birkaç ay. Ama bak. Ki yabancı memlekette doğmuyor. Tekrar geldik her şey. ya yani Ayrıca geldik. Evlerimiz e, orta hasarlıydı. Hı -hı. Evlerimizin hani hasarlarını gidermek için e, inşaatlar başlattık. Evimiz yapıldı evet. E, Yapılıncaya kadar da biz kirada kaldık. Daha sonra şimdi gerçek evimizde kalıyoruz. Evimizle ilgili bir sorun yok ama okulda ben hani evimizde yapıldıktan sonra depremi unuturum çabuk diye düşünmüştüm ama Hı -hı. okula gittiğimde hani bütün arkadaşlarım vardı evet ama vefat eden arkadaşlarımın yokluğunu hissedince e, yine o depremin anları hiç aklımdan çıkmak dinmedi. Daha sonra mezarlığa gittim. Arkadaşlarımın e, mezarlarını hani ziyaret ettim. Hı hı. E, o kadar çok üzüldüm ki hani onların yokluğu bana depremi unutturmayı hani şey izin vermedi depremi unutmama. De, tabii depremden sonra benim gibi birçok zorluk yaşayan arkadaşlarım da var. E, yani depremden sonra birçok zorluklar yaşadık. İşte benim anlatabileceklerim bu kadar sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Tabii ya şeyi soruyorum aslında okul dedin ya hani okuldaki bu durumla ilgili bir takım çalışmalar yapıldı mı sizle? Hani depremden sonra özel bir durum vardı sonuçta Birçoğunuz okula geç başladınız zaten Birçoğunuz farklı yerlerden tekrar geri dönüş yaptınız. Bununla ilgili çalışmalar oldu mu Ayşenur okullarda biliyor musun ya da sizin okulunuzda oldu mu sen aslında bizim okulumuzda pek fazla bir hasar yoktu hı hı. ama okulumuz zaten yenilenecekti öyle bir durum depremden önce de vardı hı. depremden sonra okulumuz yıkıldı hı. yerine yeni okul yapıldı özel bir şirketin yardımıyla çabuk elimden geldiğinde yani çabuk yapıldı ama yine bizim için yetişmedi bir 3 hafta filan okula geç başladık. Hı -hı. Ama bunun yokluğunu öğretmenlerimizin yardımıyla gideriyoruz. Hani derslerimizi ek ders yapıyoruz veya Hı -hı. derslerimizi hani biraz daha çabuk çalışıyoruz. Hani yetişmek için bir de biz, ben bu yıl son sınıf olduğum için sınava da girmem gerekiyor. Hı -hı. Öyle ama böyle deprem Yüzünden hiç e, sızanlardan sorulardan hiçbir şey anlamıyorum. Bir de ben geçen yıl derslerimdeki başarılarımda çok fazla sorun yaşadım. Aslında benim okuldaki durumum iyiydi ama hani yabancı arkadaşların, yabancı memlekette, yabancı insanların içinde ders çalışmak öyle Hı -hı. zor geliyordu ki hani içinden hiç ders çalışmak gelmiyordu. Geçen yıl zaten de o yüzden pek iyi değildi. Bu yıl hani sınava gireceğim diye elimden geldiğinde çalışıyorum ama yine depremin etkileri oluyor biraz. Anladım. Peki senin söylemek istediğin özellikle belki eğitimle ilgili beklentilerin var mı? Hani ne bileyim ne yapılırsa aslında daha iyi olacağını düşünüyorsun? Neler olsaydı ya da ya da şu an bundan sonra ne gibi şeyler olsa iyi olur sence? Var mı bir önerin? Evet. <gülüyor> Şimdi okulumuz eskisinden güzel olmuş. Okulla ilgili bir sorun yok ama arkadaşlarımın yokluğu biraz hı hı. şey oluyor. Hani bir tek sorunum arkadaşlarımın yokluğunu hissetmek. Sınıfa gittiğimizde hani ilk derste bütün arkadaşlarımız vardı. Hani birkaç hafta sonra hepsi tamamlanınca birkaç arkadaşımızın yokluğunu hissettik. Öyle sordum soruşturdum filan arkadaşlarıma hani vefat ettiğini söylediler. Onların yokluğu biraz şey oldu. Hı hı. Okulumuz yeterince elverişli hani derslerimiz hı hı. E, bu yıl. Çok iyi. Onunla ilgili hiçbir sorun yok. Tamam. Peki o zaman şanslı olanlardansın değil mi? Yani okul açısından, sınıflar ve derslerin işleyiş açısından çok fazla problem yaşamadınız. Ben aslında okula, okul ile ilgili pek sorun yaşamadım ama bazı hani ilçelerde daha okullara başlamayan öğrenciler var. Ve okul olmadığı için çok uzak... Yerlere gidip okula, öğren okula gitmek için çok uzak yerlere gidenler de var. Ben bunların içlerinde sizin söylediğiniz gibi en şanslı olanlarım. Tamamdır. Teşekkür ederiz Ayşenur. Diğer arkadaşlarına da söz verelim istersen şimdi. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz teşekkür, sana katıldığın ve düşüncelerini paylaştığın için. Kim var sırada bakalım. Alo. Alo merhaba. Merhaba ben Fırat. Hah, Mer Fırat hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. İyi. Fırat sen kaç yaşındaydın? Evet. Ben 14 yaşındayım. 14 yaşında oldun. Evet. Yani 7. sınıfa gidiyorum. Hı hı. Ee, işte, e, deprem olduktan sonra biz kente Çadırkent taşındık. Hı hı. İşte Çadırkent'te bir iki hafta kaldık. Baktık işte günden çocuk Derneği'nden gelen işte kişiler var. Evet. İşte bizi çağırdılar. Aslında ben e, rastlamadım hiç onlara baktım. Bir çadır kurulmuş. İşte gittim içine girdim. Baktım işte... Orada gelen şeyler var. Çocuklar toplamış da bir şey konuşuyorlar. Defter kalem almışlar işte bir şeyler yazıyorlar. Ee, kamera falan vardı. Buna işte aralamada tartıştık dedik işte bir gazete oluşturalım. Evet. Ee, şimdi bazı arkadaşlar işte kameraman oldu, Bazıları da muhabir. Hı hı. İşte da, dağılıyorduk. da i̇şte mesela bazen başbakan falan geliyordu. İşte onun hakkında neler soracağımız başbakan eğer görüşebilsek ona neler soralım, neler tartışalım işte, neden geldiler. Onun gibi işte sorular hazırlıyorduk. Sonra işte dağılıyorduk bazı arkadaşlar kamer, kamera alıyordu bazı arkadaşlar da muhabir olarak sorular soracaktı. Evet. İşte e, başbakan falan geldi. Bir soruyorduk mesela bir tane arkadaşımız sordu mesela siz gelmeden önce elektrikler azdı şimdi siz geldiğiniz diye elektrikler tam oldu tam çekildi bakan başka gülerek cevap veriyordu dedi. E, e keşke daha önce gel senin daha güzel olmuş. Evet. Benim gibi söylememiş. Yani. Evet. Yatada... Peki Fırat Ulan... bir şey söyleyeceğim. Bunları hani depremden sonra yaptınız. Bir süre sonra ton çalışmaları ara verdik yani. Devam edemediniz. Peki siz kendiniz hiç böyle şeyler yaptınız mı? Ya şöyle bir şey haber yapardık diye aklına gelen hiç öneri oldu mu bu bir yıl içerisinde? Sonrasında? <gülüyor> depremden sonra mesela ben desem e, içinden geçirum mesela ankara'da olsaydım işte orada da bir gazta oluşturmuşlar keşke evim ankarada olsaydı onların yanına gidebilseydim hı hı. E, işte bir sürü öyle e, bir sürü e, şey gönüllüler geliyordu hı hı. Yani bazıları çok kısa, kısa sürede kalıyordu bazıları gelip bir hafta kalıyordu bazıları bir ay kalıyordu işte onların onları çok üzüyorduk. Evet. işte şimdi okullarımız açıldı yeni bir okula gidiyoruz hı hı. E, işte Konumuz mesela başka bir şey bir arkadaş söylüyor işte deprem deprem yani neredeyse dersimizin yarısı deprem konusuya geçiyor. Hı hı. Bir sürü işte ailemize bir sürü kişi kaybettik arkadaşlarımızın arasından ölenler de vardı. Vefat edenler de vardı. İşte yani onların acısıyla yani iş derslerimize bile konsantre olamıyoruz. Mesela eee Sene işte ben de bir sınavım var yani evet. dershaneye işte diyoruz başbakan demişlerine dershaneye kapanacak aslında keşke böyle bir şey olmasaydı. Hı -hı. Çünkü benim e, sene çok önemli bir sınavım var ve hayatımı evet. hayatını kazanacağım bir sınav. Eğer bunu yani şey yaparsam eksik bir puan alırsam yani... istediğin yer yapamadım. olmayacak mı? Efendim? İstediğin bir yere gidemeyeceksin. İstediğin okulu kazanamayacak evet. mısın diyorsun? Evet. O zaman umarım şey olur kazanırsın umarım çalışıp kazanırsın istediğin yere gidersin Fırat inşallah tamam başka tamam. söylemek istediğim bir şey yoksa Musa ile Yusuf Mert'i dinlemedik galiba değil mi onların tamam. da söyleyecekleri varsa onları da alalım tamam ben tamam. şimdi Yusuf'a veriyorum tamam Soru çok edeyim. teşekkür ederim Fırat sağım ben evet, teşekkür ederim Alo Merhaba ben Musa <gülüyor> Alo Yusuf Mert hoş geldin çok Orada gülüşmeler başlamıştı. Uzun zaman sonra bir araya gelince gülüşmeler de başlamış oluyor. Öyle oluyor bilen. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Sinas'ın. İyiyim ben de. Yusuf Mersem, söylemek istediğim bir şeyler var mı? Hepinizi tek tek Yok, dinlemek ben istiyoruz. Biten Mustafa. Yusuf'u hazırladım. Pardon, sevgilerim. komik komik şeyler konuşuyoruz biliyoruz. İyi güzel işte çok güzel olmuş o zaman. İyi ki bir araya gelmişsiniz. Evet, benim adım Musa, soyadım Denizler. Musa ben... geldi şimdi. Musa hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Dinliyorum, pardon adım... kestim. Evet. Benim adım Musa, soyadım Denizler. 14 yaşındayım ve erdişliyim. İlk önce okulların durumundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Okulların durumundan bahsetmek gerekirse... Okulların durumundan bahsetmek gerekir ve okulların durumu deprem e, yüzünden çok bozuldu. 3-4 okul birlikte hı hı. aynı okulu paylaştılar. Belediyenin de çalışmaları e, sayesinde okullar yapıldı tekrar. E, biz tekrar ayrıldık. Herkes rahat rahat derslerine giriyor artık. Evet. E, peki sınıflar kalabalık mı? Yani eskiye göre. Muza. Eee, şu anda normal aynı durumda Aynı. Var. Tamam. Evet. Peki öğretmenler falan devam edebiliyorlar mı? Hani öğretmenlerde bir eksiklik falan var mı? Devam edebiliyorlar. Geçen seneye göre çok rahatlar. Hı hı, anladım. Peki ev koşulları hani herkes barınacak yeterli şeylere evlere geçebildiler mi? Herkesin şu an hani evlere falan geçişlerde durum ne? Hani Hemen hemen aynı değiller. Çünkü e, kimi insan TOKİ sayesinde kimileri Yerleşti. Kimleri halen konteyner, çadır gibi vesaire aletlerin içine kalıyorlar. Üstülerin hmm. içine kalıyorlar ama. Tam çözülemedi yani o barınmayla ilgili <gülüyor> olan sorunlar. Halen çözülemedi. Halen evi yıkılanlar var, ev verilmeyenler var. Anladım. Peki senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bir önerim var mı? Ne olsa, ne olsa daha iyi olurdu? Bu bir yılda ne yapılsa iyi olurdu diye bir sorsam sana ne gelir aklına? Ne gelir aklıma? Dertleriniz ne gelir? Ülkenin güzelleşmesi gelir bence aklıma. Ne Sadece güzel bir diri. diyorum. Tamam. Ülkenin güzelleşmesi gelir aklıma. Ha, tamam. Tüm ülkenin güzelleşmesini istiyorsun. Tamam. Peki Tamamdır. Ben de çok teşekkür ediyorum hepinize. Ee, ben ben şu da arkadaşım Yusuf Mert'e veriyorum. Yusuf Mert evet. Demin o konuşamamıştı Merhaba. gülüyordu. Evet Yusuf Mert. Hah. Dinliyoruz. Yusuf, İyiyim ben. Senin de söyleyeceklerin ben... alalım. Programımızın süresi bitecek çünkü kapatacağız sonra. Ben bu konu yapılan evlerden bahsetmek istiyorum. Hı hı. Deprem depremden sonra birçok kişinin şey evleri yıkıldı işte. Onun için 30 e, 15 e, e, bin tane konut yapıldı. Hı hı. Konut yapıldı işte. Ee, evler verildi diğer başbakan geliyor ee, ilk açılış yapacak ee, bazıları evlerine yerleşti bazıları hala arkadaşımızın dediği gibi konteynerlarda kalıyor Hı -hı. bazıları prefabrik evlerde kalıyor ya yaşam o konteyner konteynerlarda kalanlar için çok zor Hı -hı. ama bazıları ev alamıyor parası etmiyor işte geldi de işte e, yapımdan dolayı yollar çok bozuktu yolları işte yaptılar asfalt töytüler Erciş'imiz çok güzel oldu işte bu depremden dolayı. Yani işte. Şu an yeni yapılanlarla güzelleşti mi diyorsun? Evet. Tamam. Peki o zaman teşekkür ederiz. Teşekkür ee, sana da çok sağ olun Erciş'in genç sesini tekrar ağırlamak çok güzeldi. Sizin sesinizi duymak. Ee, Ezgi ve Emrah da oradalar. Ee, süre bittiği için çok kısacık bir şey söylemek isterseniz Emrah ve Ezgi'ye sözü vereyim. Ondan sonra bitirelim programı. Yani aslında biz de işte bir süredir burada değildik Kemal evet. belki kısaca gözden de tamam. söz edebilirim ya aslında dış evet, biraz daha toparlanmış falan da öyle ama algı bile en belirgin olan şey şu gün bir inşaat halinin devam ettiği. Hı hı. Bu hem başbakanın yarın gelecek olmasıyla da ilgili, yollar asfalt falan yazılıyor ama bir yandan hala molozlar, yıkıntılar olduğu gibi duruyor. Onun dışında da sistemli bir çalışma yapılmadığını biz ne yazık ki gördük. Hani bunu işte bugün üretimde de gördük, öğretmen arkadaşlarımızda falan da. Ama hani çocukların elindeki Burada hani durumu iyileştirmek, psikolojik olarak desteklemek adına çok da fazla asistematik bir evet. şey, e, izleme yapılmamış. En çok gördüğümüz şey bu. Evet, zaten diğerleri de eğitimle ilgili okulların birleştirilmesi olsun, TOKİ'ye bazılarının geçemediği hala gibi şeyleri de çocuklar zaten bizlere... Şu an anlattılar. Tamam. Onlardan da dinledik. Bir daha ki bir de söyleyebiliriz. Tabii. Çok önemli. Burada hani depremden kaynaklı şehir içinden TOKİ'lerin kenarlarına yapılan okullara 6.000'den fazla öğrenci şu anda taşınır durumda. Hmm. Yani seçim sistem zaten çok tutukluydu. Bu evet. köylerden gelen 6.000'den de fazla öğrenci taşınıyormuş şu dün. Ama şimdi buna 6.000 daha, 6.000 çocuk daha merkezden bu TOKİ'lerdeki okullara taşınıyor. Hmm. Yani yapılması gereken okullar yapılmamış ama TOKİ'lere yeni okul yaptırılmış ve okullara bu çocuklar gidip geliyorlar her gün. O servisler oldukça sıkıntılı görünüyor. Anladım. <gülüyor> Teşekkürler bu bilgi içinde. de da eğitimde zaten problemli olan şey daha da büyümüş kişi sayısı evet, açısından. Evet, evet, tamam olur. çok teşekkür ederiz. Belki yine oradan sonra gözlemleriniz devam ettikten sonra tekrar bir programa tekrar konuk olursunuz. Çok evet. teşekkür ediyoruz sizlere. O zaman hepinize evet. ve tüm ekibe selamlar. Güle güle bay bay. Tamamdır bay bay. O zaman hoşçakalın. Her düşüngenin sesi zaten bay bay dedi. O zaman biz de dinleyicilerimize bay bay diyelim. E, ve e, haftaya tekrar görüşmek üzere. E, ve takipteyiz e, Van'la ilgili. E, yine devam edeceğiz.